Evet, değerli Standart FM dinleyenleri ben Kaan Çaydamlı, Standart FM, Kadıkömerkeş stüdyolarında canlı yayındayım. Bugün benim bu saatte canlı yayında olmamın, e, Derdosu Metal vunduğun klasik 17-12 yayınının olmadığı anlamına da geldiğinin e, farkındayım. tabi. E, tabii. Metin'in yerini tutmak pek mümkün e, olmamakla birlikte bugünden itibaren e, standart yönetim kurulunun mütevelli heyetinin e, aldığı bir karar doğrultusunda bu tür zamansız e, zamanlarda e, yeni bir uygulamaya e, geçeceğiz. Yeni bir bir şey yapacağız. Seslerden de anladığınız üzere de bir kitap tutuyorum. Kitap okuyacağız. E, bugün niye kitap okuyacağız e, diye sorabilirsiniz. Çünkü yani iyi hissettirecek bizi. E, onu fark ettik. E, bugün kısa bir Kitap okuyacağım. Yaklaşık 46 e, sayfa kadar bir peri masalı. Tabi ismi Baumov patlayıcısı yazarı William Hop. Halksın. Bu metnin, bu peri masalının, daha doğrusu bu masalın. Peri Masal'a demek ne kadar doğru ee, orada biraz kararsız kaldım. İlk defa e, yayınlanış tarihi 1912. Ee, pardon, ilk e, yazılış tarihi e, Ocak 1912. İlk yayınlanış tarihi ise 20 Eylül 1919. Bu kitabın önemi e, aslında Alman sözlü edebiyat geleneğinden e, ve o peri masalları toplamından e, gelen e, geleneğin e, ilk defa yazılı hale geçtiği e, döneme ait olması ve bugün fantastik kurgu dediğimiz e, türün e, aslında temellerini e, atan e, masallar olması bir taraftan bu elimdeki e, metnin en önemli e, özelliği e, özellikle Tolkien'in e, yapıtında karanlığın e, güçlerini tanımlarken Mordor tanımlarken e, en büyük e, esini buradan e, almış olması bir e, kısa bir C.S. Lewis'in bir e, kısa bir metnini e, okuyayım size bu metnin üzerine. William Hoppax'ın öyküsünde sunduğu imgelerdeki kasvetli görkemle unutulmaz bir yapıt olarak dalınlamıştır C.S. Lewis. Eserde hem muhteşem bir konu hem de dehşetli bir hayal gücü bulunmaktadır. Bu hikaye Hain ve bulanık gücüyle sonsuz bir karanlık içinde oturan ölü güneşin altındaki geleceğin dünyasına aittir. Lewis ve Tolkien öyküyü muhtemelen 1930'ların sonunda okudular. Yücüklerin Efendisi'nde Tolkien karanlığın güçlerini halk hatırlatır biçimde uyandırmaktadır. Sanıyorum bu kadar e, bilgi e, yeter. Türkçe çevirisi bu metnin Türkçe Bülgün'e ait ve 2005 yılında Türkçe'de yayınlandı. Neredeyse hiç satmadı. Fakat iyi bir masaldan daha güçlü bir edebiyat yoktur. Bize kalırsa. İyi bir masal dinlemek o kadar da ah İyi hissettirecek başka bir şey yoktur herhalde. Diye düşünüyorum kendi adımı. <gülüyor> of patlayıcısı William Hope Huxin Dali ve Whitlow'la Berlin civarında gerçekleşmiş olan müthiş patlamayı konuşuyorduk. Patlamayı izleyen o sıra dışı karanlık devre hepimize garip geliyordu. Gazetelerde konu hakkında pek çok yorumda bulunmuş, bol bol teori üretmişti. Basına sızan bilgiye göre savaş otoriteleri Baumhoff adında bir kimyagerin icat ettiği yeni bir patlayıcı maddeyi denemişti. Bu icat her gazetede yeni Baumhoff patlayıcısı başlığı da yer almaktaydı. Kulüpteydik ve masadaki dördüncü adam, John Stafford'du. Asıl mesleği tıp ızmanlığı olan John istihbarattandı. Masada konuşurken bir iki defa Stafford'a baktım. Stafford'un Baumhoff'u şahsen tanıdığını biliyordum. Soru sormaya çok hevesli olsam da çenemi tutmayı başardım. Şundan emindim ki doğrudan konuya girip Stafford'a aslında iyi biridir ama sessiz kalma prensibi devreye girdiğinde götün teki olabiliyorum soru sorsam bana konuşma yetkisi olmadığını söyleyecekti. Bu inatçı herifin tarzını biliyordum. Bir kez konuşma yetkisi olmadığını söylerse yetkisi olmadığını söylerse yaşadığımız sürece bu konuda ağzından tek bir laf bile alamazdık. Yine de biraz huzursuz olduğunu fark etmek beni tatmin etmeye yetti. Bir önce masadan kalkıp oradan kaçmak istiyormuş gibi bir hali vardı. Tahminimce Gazetelerden yaptığımız alıntılar işleri daha da bulandırıyor. Öyle ya da böyle arkadaşı Baumhoff'u kötü bir konuma düşürüyordu. Buna daha fazla dayanamayan Stafford patlayı verdi. Yok daha neler dedi. Oldukça hararetli bir şekilde. Bunları yazan adamların niyeti bozuk. Baumhoff'un adını savaş icatları ve bu tür dehşet dolu hikayelerle anmaları çok aşağılık bir şey. Baumhoff şimdiye kadar tanıdığım en iyi Hristiyan. Ve dehasının yıkım amacıyla kullanılması çok talihsiz bir olay. Kaderin kötü bir oyunu. Ama göreceksiniz Baumhoff'un formülünü ele geçirmiş olsalar da kullanamayacaklar. Kullanımı kolay bir patlayıcı değil. Diyebilirim ki kasıtlı olarak kimsenin çıkarına uymayacak şekilde üretilmiş. Onu kontrol etmenin bir yolu yok. Belki de bu icat hakkında şu anda yaşayan herkesten daha çok şey biliyorum. Çünkü Baumhoff'un en iyi arkadaşı bendim. Ve öldüğünde en, en değerli dostumu kaybetmiş oldum. Sizler de benim arkadaşlarımsınız. Bu konuyu sizden saklamama gerek yok. Berlin'de görevdeydim ve Baumhoff'la temasa geçmek üzere tayin edildim. Hükümetin gözü uzun zamandır üstündeydi. Bildiğiniz gibi o bir kimya uzmanıydı. Ve görmezden gelinemeyecek kadar zekiydi. Ama onu tanıyınca varlığının bir tehlike yaratmadığını anladım. Arkadaş olduk. Yeteneklerini asla savaşı icatlarına yönelik kullanmayacağını kısa zamanda ikna almıştım. Ve böylece vicdanım rahat bir şekilde dostumuzun tadını çıkarabildim. Bizim meslektekilerin her zaman yapmadığı bir şey bu. Bizimkisi acımasız, sinsi ve arkadan vuran bir iştir. Ama söz konusu olan devlet çıkarları tabii. biri arkadaşının celladı olmak zorunda kalabiliyorsun. Toplumsal makinenin aksamadan işlemesi için yapılması gereken çok sayıda kirli iş var. Bence Baumov yeryüzündeki dinine en bağlı ve en zeki Hristiyan'dı. İsa'nın hayatı ve ölümüyle ilgili anlaşılması ve anlatılması güç şeyleri destekleyen son derece sıra dışı ve inandırıcı kanıtların yer aldığı bir tez hazırlamakta olduğunu öğrenmiştim. Onu tanıdığımda tüm dikkatini özellikle çarmıhın 6. ve 9. saatler arasında kararması üzerine yoğunlaştırmıştı. Ve bunun çok büyük önem taşıyan gerçek bir şey olduğunu göstermeye çalışıyordu. Niyeti tam vaktinde kopan büyük bir fırtına gibi zaman zaman gündeme getirilen ve bu olayı açıklamada yetersiz sayılabilecek diğer teorileri bir anda çürütmekti. Baumhoff'a göre bu teoriler çarmıktaki karanlık olayını sıradan bir doğa olayı gibi göstermek için ortaya atılıyordu. Baumhoff'un Hauç adında bir muhalifi vardı. Kendisi ateist bir fizik profesörüydü. İsa'nın yaşamı ve ölümündeki olağanüstülük unsurunu temel nokta olarak Baumhoff'un teorilerine saldırdı. Hem derslerinde hem de yazılarında sürekli olarak onu aşağıladı. Özellikle çarmıhtaki karanlıkın bir iki kasvetli hafif karanlık saatten başka bir şey olmadığı, doğulu mantığı ve dilinin duygusallığı yüzünden zifiri karanlık derecesine kadar büyütüldüğü fikrini destekliyordu. Arkadaşlığımız çok iyi bir noktaya geldikten sonra Baumhoff'a uğradığımda onu öfkeden deliye dönmüş bir halde buldum. Karanlığın önemi teorisine hedef alan profesörün kendisine acımasızca saldırdığı makaleyi okumuştu. Zavallı Baumhoff. Bu kesinlikle çok zekice bir saldırıydı. Adam akıllı eğitilmiş, dengeli bir mantıkçının saldırısı. Ama Baumhoff bundan öte bir şeydi, o bir dahiydi. Bu çok az insanın hak ettiği bir ünvandır. Ama Baumhoff'un zaten sahip olduğu bir şeydi. Teorisinden bahsetmeye başladı. Bana fikirlerini destekleyen küçük bir deney göstermek istiyordu. Konuşmasında fazlasıyla ilgi alanıma giren bir takım noktalara değindi. Önce ışığın göze ater denen tanımlanamaz ortam yoluyla taşındığı temel ilkesini bana hatırlattıktan sonra bir adım daha ilerleyerek en basit şekilde ifade edilirse ışıkın materde saniyede belli bir sayıda dalgadan oluşan bir titreşim olduğunu ve bunun retinada ışık dediğimiz algıya yol açtığını belirtti. Buna başımı salladım. Bu kadar bilindik bir teoriden elbette herkes benim kadar haberdardı. Buradan yola çıkarak duygusal gerginlik anında insanın etrafındaki havanın her zaman Gözle görülemeyecek kadar belirsiz olsa da ölçülebilir derecede kişinin karakter gücüne bağlı olarak daha çok ya da daha az karardığını anlattı. Araştırmalar sonunda Baumhoff'un vardığı nokta şuydu. Bu tuhaf kararmayı. Gözün algılayabileceği kararma derecesinden bir milyon derece hafif. Sadece ışığın titreşimini bozacak ya da geçici olarak kesecek güçte bir şey sağlayabilirdi. Diğer bir değişti. Herhangi bir olağan olmayan duygusal faaliyet döneminde acı çekmekte olan kişinin yakın çevresindeki atardı bir tür karışıklık oluyordu. Bu da ışığın titreşimini kesmek suretiyle mahsisi geçen belirsiz karanlığı meydana getirmekteydi. Mamov sözünü ara verip söylediklerinden kesin bir sonuca varmamı bekliyormuş gibi yüzüme baktığında evet dedim, devam et. Evet dedi. Anlamıyor musun? Acı çeken kişinin etrafındaki kararma, acı çeken insanın karakterine bağlı olarak daha çok ya da daha az oluyor. Hala anlamadın mı? Aha diyebildim sadece. Olayı kavrayıp hayrete düşmüştüm. Şimdi anladım. Demek demek istediğin sıradan bir karaktere sahip bir kişinin çektiği acı, aterde hafif bir karanlık, karışıklık yaratabilir ve bunun sonucunda da hafif bir kararma olabilir. o zaman İsa'nın ızdırabı, İsa'nın yüce karakterinin etkisiydi. Ater'de müthiş bir karışıklık yarattı ve tabi ki bundan ışığın titreşimi de etkilendi. İsa çarmıha gerildiğinde hafının tuhaf bir şekilde kararmasının gerçek açıklaması bu işte. Yani kaydedilen sıradışı görünüşte doğal olmayan inanılmaz karanlık İsa'nın mucizevi güçlerini zayıflatacak bir şey değil. Aksine onun tarif edilemeyecek kadar muhteşem tanrısal gücünün şaşmaz kanıtı. <gülüyor> Değil mi? Değil mi? Söylesene. Bir küçük müzik arası vermem lazım. Ah, daha da dinleyenler bir su çorba bir şey içeyim. got a 69 Chevy with a 390 Slicks Louis Ed's and Hurst on the floor She's waiting for the night down in the parking lot Outside the city million store Me and my partner, Sonny Built her straight out of scratch And he rides with me from town to town We only run for the money, got no strings attached, we should have moved up and then we should have been down. Well, tonight, tonight, the strip's just flat. just give up living and start dying little by little, piece by piece. Some guys come home from working and washing and go racing the street. Well, tonight, tonight, the Well, she just sits on the porch of her daddy's house Now all her pretty dreams been torn She just stares off along into the night With the eyes of one who hates for just being born Well, for all the shut down strangers and hot ride angels Rumbling through this promised lane tonight, my baby and me, we're gonna ride to the sea and wash these sins off our hands. Tonight, tonight, the highway's bright out of our way, Mister. You best keep, 'cause summer's here in the time. I'm going racing in in the street Baumov durumdan son derece hoşnut bir şekilde sandalyesinde sallanıp bir yumruğunu diğer elinin avucuna vururken yaptığım özeti doğrular gibi başını salladı anlaşılmayı ne kadar da seviyorum ve şimdi dedi Baumov sana bir şey göstereceğim baltosunun cebinden ağzında bir mantar olan küçük bir deney tüpü çıkardı ve içindekileri ki bu sadece sıradan bir toplu iğne başının yaklaşık iki katı büyüklüğünde tek bir gri beyaz taneydi Önündeki tatlı tabağına boşalttı. Bir bıçağın fil dişi sapıyla taneyi ezerek toz haline getirdi. Sonra su olduğunu zannettiğim bir damla sıvıyı da tozu hafifçe ıslattı ve macun kıvamına getirdi. Altın kürdanını çıkarıp akşam yemeğinden beri sigara çakmağı olarak kullanılan küçük bir ispirtolu laboratuvar lambasının alevine soktu. Altın kürdanı ısıdan beyazlayışıncaya kadar ateşte tuttu. Şimdi bak dedi ve kürdanın ucunu tatlı tabağındaki mini macun parçasına değdirdi. Burada aniden küçük mor bir ışık parladı ve kendimi birdenbire bir tür saydam karanlığın içinden bağımafa bakarken buldum. Şeffaf karaltı hızla kara bir kesifliğe dönüştü. Önce bunu ani parlamanın retinadaki geci, geçici etkisi sandım. Ama bir dakika geçti ve biz hala bu sıra dışı karanlığın içindeydik. Gözlerime inanamıyor, ne oluyor, nedir bu diye sordum en sonunda. Bunun üzerine Baumhoff'un sesi neler olduğunu açıklamaya başladı. Baumhoff, kimya ortamında insanın duygusal bir kriz sırasında yaydığı dalgalar sonucu aterde oluşan, karışıklığı belli bir noktaya kadar arttıran, büyütülmüş bir etki üretmişti. Bu deneyle gönderilen dalgalar ya da titreşimler sonucu oluşan karanlık bana göstermek istediği asıl etkinin sadece küçük bir bölümüydü. Işığın titreşiminin geçici olarak engellenmesiydi şimdi içinde oturduğumuz karanlık meydana gelmişti. Bu malzeme dedi Baumov. bir takım koşullar sağlanırsa olağanüstü bir patlayıcı olabilir. Konuşurken sigarasını çekip dumanını üflediğini duydum. Ama sigaranın ucundaki gözle görülür kırmızı ateşin yerinde sıra dışı bir şekilde titreyip yok olan zayıf bir parıltı vardı. Tanrım dedim bu ne zaman geçecek? Büyük gaz yağ lambasının durduğu tarafa baktım. Lamba sadece karanlıkta belli belirsiz bir parlaklık olarak görülüyordu. Sanki karanlık ve bulanık bir suyun derinliklerindeymiş gibi tuhaf bir şekilde titriyor. Birden parlayıp sonra tekrar sönükleşiveriyordu. Her şey yolunda dedi. Baumhoff'un karanlıktan gelen sizi. Şimdi geçer 5 dakika içinde karışıklık dinecek ve ışık dalgaları lambadan normal bir biçimde eşit olarak dağılacak. Ama bu Engin karanlık ne kadar güzel değil mi? Evet dedim harika ama sen de biliyorsun ki bu dünyaya ait bir şeye benzemiyor. Ha, ama sana gösterecek çok daha iyi bir şeyim var dedi Baumhoff. Esas şey... Bir dakika daha bek. Karanlık gidiyor. Bak lamba ışığını şimdi oldukça net bir şekilde görebilirsin. Sanki fokur fokur kaynayan suya batırılmış gibi görünüyor değil mi? Ve sanki su her geçen saniye duruluyor netleşiyor. Baumhoff'un dediği gibiydi ve ışığı geçiren ortamdaki karanlığın tüm işaretleri kaybolana kadar sessizce lambayı izledik. Sonra bir kez daha Baumhoff'la karşı karşıyaydık. Şimdi dedi Baumhoff. Benim malzemeyi üstünde fazla uğraşmadan kabaca tutuşturduğumuzda oluşan ve oldukça hafif denebilecek etkileri gördün. Bir de sana malzemeyi insan fırınında ki bu benim kendi bedenim oluyor. Yaktığımızda oluşacak etkileri göstereceğim. Ve o zamanın o zaman İsa'nın ölümündeki mucizenin bir nevi minyatür kopyasına şahit olacaksın. Diğer taraftaki şömine rafına gitti ve küçük bir 120 minimlik dipnot minim 1 santimetre kare küpün %6'sı değerinde sıvı ölçüsüdür. 120 minimlik bardakla içinde bir parça gri beyaz kimyasaldan bulunan bir başka deney tüpüne geri döndü. Tüpün mantar kapağını açtı ve içindeki maddeyi minim ölçülü bardağa aktardı. Ve sonra bardağın dibindeki parçayı bir Karıştırma çubuğuyu da ezdi. Bir yandan da üstünde damla, üstüne damla damla su ekliyordu. Bardaktaki su 60 milim olunca bıraktı. Şimdi dedi Bahamov ve bardağı kaldırıp içindeki sıvıyı içti. Ona 35 dakika vereceğiz diye devam etti. Sonra kömürleşme gerçekleşirken nabzımın daha hızlı attığını, daha hızlı soluk alıp verdiğini göreceksin ve aynı anda karanlık yine gelecek son derece güç algılanan son derece tuhaf bir şekilde ama bu defa ondan kaynaklanan titreşimlerin benim duygusal titreşimlerim dediğim ve acı çekerken yaydığım titreşimlerle karışması sonucu ortaya çıkan bir takım fiziksel ve psişik fenomenlerle birleşecek bunlar aşırı derecede yoğunlaşmış olacak ve benim daha çok teorik olarak sessiz akıl yürütmelerimin sıra dışı gösterisini yaşayacaksın bunu geçen hafta kendi kendime de, denedim. Bana sargılı bir parmağını sargılıdı. Ve sonuçtaki kulüp sonuçları kulüptekileri okudum. Hepsi buna büyük ilgi gösterdi. Ve bir sonraki da yani 7 hafta sonra bugün yapmayı düşündüğüm büyük gösteride benimle işbirliği yapacaklarına söz verdiler. <gülüyor> Pardon artık sigara içmiyordu ama 35 dakika boyunca bu şekilde alçak sesle konuşmaya devam etti <gülüyor> bahsettiği kulüp tuhaf bir erkekler derneğiydi Baumhof'un başkanlığı altında bir araya gelmişlerdi ve kendilerine tercüme edebildiğim kadarıyla İsa'ya inananlar ve doğruluğunu ispat edenler diyorlardı <gülüyor> diyebilirim ki bu adamların çoğu fanatik İsa destekçileriydi tahminimce daha sonra bu sıra dışı kulübün üyelerini tarif etmede yanlış bir terim kullanmadığım konusunda fikir olacaksınız çünkü bu kulüp suyun diğer tarafındaki kuzenlerimizden dine daha çok duygusal yaklaşanların geçici bir varlık olmaya zorladığı din manyağı grupların hatırı sayılır olanlarındandı Bağmaf Saate baktı ve sonra bileğini bana doğru uzattı mı ölçü dedi hızla artıyor ilginç bir veri biliyorsun Başımı evet der gibi salladım ve saniye tutmaya başladım. Solunumumun hızlandığına dikkat etmiştim. Nabzı 105'ti. 3 dakika sonra 175'e çıktı. Ve solunum 41'di. Bir 3 dakika daha geçtikten sonra nabzını tekrar ölçtüm. 203 defa atıyordu ama düzenli bir ritimde. Solunumu da 49'a çıkmıştı. Bildiğim kadarıyla akciğerleri mükemmel durumdaydı ve kalbi sağlamdı. Hatta diyebilirim ki akciğerlerinin olağanüstü bir kapasitesi vardı ve bu safhada nefes darlığı çekmiyordu. Üç dakika sonra navzını 227 ve solunumunu 54 bulduk. An yuvarlarının sayısı çok mu amof dedim ama umarım işi abartmazsın. Başını salladı ve gülümsedi ama hiçbir şey söylemedi. Üç dakika sonra navzını ölçtüğümde 233'tü ve kalbinin iki yanı düzensiz bir ritimle eşit olmayan miktarda kan pompalıyordu. Solunum 67'ye çıkmıştı ve artık derin değil yetersizdi. Nefes darlığı belirtileri başlamıştı. Kalbin sol tarafından çıkan temiz kanın ne kadar az olduğunu, yüzünün acayip mavi tram, beyaz renginden belliydi. Baumof dedim ve itiraz etmeye başladım ama susmam işaret etti. Her şey yolunda dedi. Soluk soluğa kalmış bir halde ve biraz sabırsız bir şekilde. Ne yaptığımı biliyorum. Tıpla seninle aynı eğitimi aldığımı unutma. Bu doğruydu. Maslow'un Londra'da yaptığını hatırlamıştım ve buna ilaveten kendi ülkesinde bilimin pek çok dolunda öğrenim görmüştü. Ve sonra bunları hatırlayıp Baumhof'un cahilce tehlikeli bir hareket yapmayacağını ikna almışken o acayip soluk soluğa kal kalmış bir sesle bağırdı. Karanlık başlıyor hiçbir ayrıntıyı kaçırma beni boşver iyiyim ben. O da şöyle bir göz attım dediği gibiydi. Şimdi ne demek istediğini kavruyordum. orada gittikçe artan tuhaf sıra dışı bir loşluk bilirdi. Bir tür mavim trakloştu, zar zor hissedilen, belli belirsiz bir karaltıydı. Ama yine de havanın içeriği aydınlık kılansaydamlığını etkiliyordu. Birdenbire Bağamov beni gerçekten hasta eden bir şey yaptı. Navus tuttuğum kolunu benden çekti ve metal bir kutuya uzandı. İçinde şırıngaların sterilize edildiği türden bir kutuya benziyordu. Kutuyu açtı. Ve içinden dört tane oldukça tuhaf görünüşlü çivi çıkardı. Çivi diyorum çünkü bir tam inç uzunluğunda çelik saplara sahip olmakla kalmayıp başlarının başları da çeliktendi. Çevresinde aşağı doğru çıkıntı oluşturan ana sapa paralel çok sayıda küçük sap vardı. Belki her biri bir inçin sekizde bir uzunluğundaydı. Ayakkabılarını ayağından fırlattı. Sonra öne doğru eğildi ve çoraplarını sıyırdı. Bir çift keten iç çorabı giydiğine dikkat ettim. Antiseptik deyip bir an için bana baktı. Sen gelmeden önce ayaklarımı hazırladım. Gereksiz riskler almanın bir faydası yok. Konuşurken soluğu tıkandı. Sonra tuhaf çelik iğnelerden birini çıkardı. Bunları sterilize etmiştim dedi. Ve aynı anda çiviye dik çiviyi dikkatle ayağına batırıp arka Arterin ikinci ve üçüncü kolları arasına başına kadar soktu. Tanrı aşkına ne yapıyorsun dedim sandalyemden yarı kalkarak. Otur dedi sert bir sesle. Bana karışma senin sadece gözlemeni istiyorum. Her şeyi kaydet. Başımın çaresine bakabileceğimi bildiğin halde benim için endişelenmek yerine bu fırsatı sana verdiğim için bana teşekkür etmen lazım. Konuşurken ikinci iğneyi sol ayağının üst kısmının dibine kadar batırdı. Yine arterlere değmemesine dikkat etmişti. Bir kez bile inlediğini duymadım. Bu yeni acıyı sadece yüzü ele veriyordu. Sevgili dostum dedi. Tedirgin olduğumu fark edince güven bana ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Acı olmak zorunda ve bunu sağlamanın en kolay yolu kendi canımı yakmak. Ağzından çıkanlar aralır boşluklarla dolu bir kopuk spazmodik sözcükler dizisi halinde geldi. Dudağımın üstünü ve alnını ter baloncukları kaplamıştı. Kemerini çıkardı ve sandalyesinin arkasından geçirip tekrar beline bağladı. Düşmemek için biraz daha desteğe ihtiyaç duyduğu belliydi. Bu buluş iyi bir şey değil dedim. Amof bunun üzerine kasılmaktan yukarı kalkmış olan omuzlarını omuz sitmek ister gibi indirmeye denedi. Bu şimdiye kadar gördüğüm en acınası manzaralardan biriydi. Izdırap Iz, içindeki insanoğlu en ufak bir şey yapamayacak kadar kendini kaybedebiliyordu. Ara sıra önündeki solüsyona batırıp çıkardığı ellerini şimdi küçük bir singerle kuruluyordu. Ne yapacağını biliyordum ve birdenbire acı çektiği halde gülümsemeye çalışarak parmağındaki sargıyı kesik kesik cümlelerle açıklamaya girişti. Önceki deney sırasında parmağını ispirtolu lambanın ateşine tutmuştu. Ama şimdi ağzından soluk soluğa çıkan sözcüklerle açığa kavuşturduğu üzere Aklında fazlasıyla yer olan harika sahnenin gerçek koşullarına mümkün olduğunca yaklaşmak istiyordu. Dediklerine bakılırsa son derece sıra dışı bir şeye tanık olacaktık. Neredeyse batıl bir gerginlik hissetmeye başlamıştım. Keşke bunu yapmasaydım bana muh dedim. Saçmalama diye bildi. Ama ağzından çıkan bu söz bir sözcükten çok miltiydi. Çünkü ilk geceden sonra geriye kalan iki çelik çiviyi sırasıyla avuçlarına batırmıştı. Kasılmaların verdiği gözü dönmüş bir kararlılıkla ellerini sımsıkı kapadı. Bir çivinin ucunun elinin arkasından ikinci ve üçüncü parmaklarının ekstensor tendonları arasından çıktığını gördüm. Çivinin ucunu bir kan damlası boncuk gibi süslemişti. Baumhoff'un yüzüne baktım ve o da gözlerini kaçırmadan ısrarla bana baktı. Sakın karışma verdi aniden. Bu kadar acıya bir hiç uğruna katlanmadığım ben. Ne yaptığımı biliyorum. Bak geliyor her şeyi kaydı. Tekrar fenalaşarak sessizleşmişti. Sadece acı dolu soluk alıp verişini duyuyordum. Onu rahat bırakmak zorunda olduğumu anlamıştım. Odaya baktım İçimde tuhaf bir huzursuzluk ve korku vardı. İyice girilmiştim ama bir taraftan da neler olacağını merak etmekten kendimi alamıyordum. Evet dedi bana bir dakikalık bir sessizlikten sonra. Bir şey olacak bunu görebiliyorum ama bekle. Büyük gösteriyi bekle. O hoç gününü göstereceğim. Evetler gibi başımı sağladım ama Babamov'un bunu görmüş olduğundan şüpheliyim. Gözleri fark edilir bir şekilde boş bakıyordu. Göz bebekleri oldukça büyümüştü. Tekrar odaya baktım. Lambadan yayılan ışınlar arasında arada sırada kesiliyor. Ortam bir kararıp bir aydınlanıyordu. Odanın havası daha da karanlık olmuş. Sıra dışı bir şekilde ağırlaşmıştı. Mavi ıtırak renk kesinlikle kendini daha fazla belli ediyordu şimdi. Ama yine de lamba ışının ara sıra gidip gelmesi dışında daha önce küçük yanma deneyi sonucu şahit olduğumuz kesifliklerden eser yoktu. Bu ama tekrar soluk soluğa konuşmaya başladı. Sözcükler ağzından güçlük de çıkıyordu. Bu, bu küçük numara sayesinde acıyı acıyı en doğru en gerçek şekliydi hissediyorum. Aynı İsa'nın hissettiği gibi en iyi sonuçları için fikirdir duyguların doğru bir şekilde bir araya gelmemesi lazım anlıyor musun her şeyi mümkün olduğunca paralel kurmak ölüm sahnesine yoğunlaşmak birkaç dakika acı içinde boğuluyormuş gibi soğudu kararma gerçeği kanıtlıyoruz ama paralel koşullar sağlanırken psikolojik etki de gözetilmeli asıl şeyi sıra dışı taklit. kaydet kaydet sonra birdenbire açık spazmotik bir patlamayla tanrın her şeyi kaydet bir şey olacak harika bir şey beni rahatsız etmeyeceğine söz ver ne yaptığımı biliyorum Baumhof tıkanarak konuşmayı kesti odanın sessizliğinde sadece onun soluk alıp verişi duyuluyordu Baumhof'a diktik baktım ona söylemek istediğim bir düzüne şey olsa da dilimi tuttum birdenbire Baumhof'u net olarak göremediğimi fark etmiştim tam aramızda havadaki bir tür dalgalanma onu bir an için gerçek değilmiş gibi gösterdi Son 30 saniye içinde bütün oda göze görülür şekilde kararmıştı. Ve etrafa bakarken hızla koyulaşan, sıra dışı mavi karartıda sabit görünmez bir girdap olduğunu fark ettim. Karanlık şimdi her şeye nüfuz ediyordu. Lambaya baktığımda ışık ve mavi karanlığın dönüşümlü olarak birbirini, birbirini muazzam bir hızla takip ettiğini gördüm. Bamof'un yarı karanlıkta Tanrım dediğini duydum. Kendi kendine konuşuyor gibiydi. İsa açı bilir, nasıl katlanmış Büyük bir rahatsızlık ve acıma hissiyle Bağmafa doğru baktım Ama şimdi itiraz etmenin bir faydası olmadığını biliyordum Havadaki dalgalanma ve titreme yüzünden Onu ancak belli belirsiz bir şekilde Pustu görebilirdim Sanki ona çölde ısınıp Yükselen sıcak havanın kıvrımları ardından bakıyordum Tek fark ara sıra Görüşümü tamamen engelleyen Muhteşem mavi siyah dalgalardı bir keresinde Baumhoff'un yüzünü net bir şekilde gördüm. Yüzünde sonsuz bir acı vardı. Ama bu acı fiziksel acıdan çok manevi bir ıstıraba benziyordu. Kararlılığı ve konsantrasyonu sanki etraftaki her şeye hükmediyordu. Öyle ki morarmış, kanter içindeki acı dolu yüzünde kahramancı bir görünüm vardı. <gülüyor> ve sonra anormal bir şekilde uyarılan acısının yarattığı titreşimler Odayı kesif dalgalarla doldurarak sonunda ışığın titreşimini tamamen kesti. Etrafa hızla şöyle bir baktığımda görünmez ater bana sanki olağanüstü bir biçimde kaynıyormuş ve girdap gibi dönüyormuş gibi göründü. Ve beklenmedik bir şekilde lambanın alevi de bu sırı dışı ışık kümesinin girdabına kapıldı. Alev birkaç dakikalığına bir parlayıp bir kaybolarak girdabın içindeki yerini belli etti. Ve sonunda tamamen kayboldu. Artık ne parlayan bir ışık kümesi ne de başka bir şey görebiliyordum. Gecenin zifiri karanlığında kaybolmuştum. Karanlığın içinden Baumhoff'un korkutucu, acı dolu soluk alışverişi duyuluyordu. Tam bir dakika geçti ama öyle yavaş geçti ki Baumhoff'un solunumunu sayıyor olmasaydım beşlerdim. Sonra Baumhoff birdenbire konuştu. Ses, tonu her nasılsa tuhaf bir şekilde değişmişti. Donuk bir ifadesi vardı. ''Tanrım'' dedi. Karanlığın içinde iyisa ne kadar acı çekmiş olmalı. Bu ses, sözleri sessizlik takip etti. Ben ilk defa biraz koktuğumu fark ettim. Ama bu his fazlasıyla belirsiz ve yersizdi. Ve itiraf etmediğim ki bilinç altından kaynaklanıyordu. Bununla yüzleşmedeydim. Karanlıktan gelen korkunç soluklarla 3 dakika daha geçti. Sonra bağımof o tuhaf değişmiş sesiyle konuşmaya başladı ızdırabın, kanlı ve terin aşkına diye mırıldandı. İki kez bunu tekrar etti. Son derece açıktı ki tüm varlığıyla ölüm sahnesine odaklanmıştı. Başka bir boyutta gibiydi. Bu yoğunluğun üzerimdeki yetkisi ilginç ve bir bakıma da sıra dışıydı. Elimden geldiği kadar duygularımı ve hislerimi analiz ettim. Ve şunu fark ettim ki Baumhoff üzerimde adeta hipnotik bir etki üretiyordu. Kısmen Normal bir belirtinin yardımıyla hala bulunduğum yerden emin olmak istediğimden hem de soluk alıp verişinin değişmesi nedeniyle endişelendiğim için bir kez Baumhoff'a nasıl olduğunu sordum. Sesim kesifliğin adeta geçirgen olmayan karanlığından tuhaf ve gerçekten rahatsız edici boş bir tonla gitmişti. Baumhoff şöyle dedi, sus, çarmığı taşıyorum. Ve içinde bulunduğumuz adeta dayanılmaz derecede gergin atmosferde o yeni tonsuz sesle söylenen o basit sözlerin etkisi öylesine güçlü oldu ki birden birdenbire kocaman açılmış gözlerle bağ doğal olmayan karanlığa karşın son derece canlı ve net bir şekilde bir çarmıh taşırken gördüm. İsa'nın genellikle resmedildiği gibi çarmıhı omuzu üzerinden öne eğerek değil arkadan iki yana açtığı kollarının altından geçirip kavramış bir şekilde taşıyor ve çarmıhın yere değen ucu Kayalık toprakta peşi sıra sürükleniyordu. Hatta kabuğu yer yer sıyrılmış olan kaba ağacın damarlarını bile gördüm. Sürüklenen ucuna, sürüklenirken kökünden söküp aldığım bir otöbeği takılmıştı. Ve çarmıhın ucuyla birlikte kayalık zeminde sürükleniyordu. Şimdi konuşurken o ötebeğini görebiliyordum. Canlılığı çok sıra dışıydı ama bu manzarayı sadece bir an için gördüm. Hemen yok oldu ve ben kendimi yine karanlıkta oturmuş mekanik bir şekilde... Solunumları sayarken buldum Ama saydığımın farkında bile değildim Orada otururken Birdenbire Baumov'un Başarmış olduğu şeyin ne kadar mucizevi Ne kadar olağanüstü olduğunu Kavrayıverdim Etrafımdaki çaran Karanlık çarmış, Çarmıhtaki karanlık mucizesinin Tekrar meydana gelmesiydi Kısacası Baumov kendi içinde Anormal bir durum yaratarak Bir duygu enerjisi geliştirmişti bu enerjinin yarattığı etkilerse ise çarmıh çarmıhtaki ıstırap ile paralellik sağlıyordu. Ve Baumov bunu gerçekleştirmekte tamamen yeni ve harika bir noktayı işaret etmişti. İsa'nın muazzam bir karaktere ve çok büyük ruhani güçlere sahip olduğu gerçeğini bir kanıt bulmuş ve bunu ortalama zekanın kavrayabileceği bir şekilde sunabilmişti. Artık dünya o mucize gerçeğini tekrar yaşayabilecekti. Mucizenin ya da gerçeğin adı İsa'ydı. Sonuçta tüm bu olup bitenler karşısında korkmuş, endişelenmiş hatta afallamış olsam da Bağmof'a hayranlık duyuyordum. Ama bu noktada artık deneye son verilmesi gerektiği hissine kapıldım. Acayip gerilmiştim ve şiddetle Bağmof'un bu işe burada son vermesini istiyordum. Daha ileri gidip psikolojik koşullar arasında paralellik kurmayı denememeliydi. Bu duygu ve düşünceler sahip olduğum herhangi bir bilgiden değil tamamen bilinç altından kaynaklanıyordu. İçimden bir ses böyle giderse korkunç şeyler olacağını söylüyordu. Baumhof dedim kes şunu. Ama Baumhof cevap vermedi ve birkaç dakika boyunca kesintisiz bir sessizlik yaşandı. Öyle ki Baumhof'un soluk alıp verişini bile duymuyordum. Birdenbire konuştu. Kadın oğluna bak bunu karanlık çöktüğünden beri değişmiş olan rahatsız edici derece donukçasıydı birkaç kez mırıldandı of dedim tekrar of kes şunu ve cevap vermesini beklerken şunu fark ettim ki solup alıp, alıp verirken daha önceki kadar daralmıyordu daralmıyordu anormal miktardaki oksijen ihtiyacını karşılayabildiği belliydi ve böylece kalbin aşırı yükü de hafiflemişti of dedim bir kez daha of kes şunu ve konuşurken tuhaf bir şekilde odanın biraz sarsıldığı hissine kapıldım şimdi tahmin edeceğiniz üzere içimde gittikçe artan bir gerginlik vardı. Sanırım o ana kadar hissettiğim şeyi en iyi karşılayan sözcük bu. Ama zifiri karanlık odayı kıpırdatan o tuhaf küçük sarsıttıdan sonra hissettiğim şey gerginlikten öteydi. Kelimenin tam anlamıyla korkmuştum. Yine de bu korkumu haklı çıkaracak yeterli bir neden yoktu ortada. Böylece birkaç uzun dakika boyunca gergin bir halde oturduktan sonra hiçbir şey olmadığını görünce Kendimi toplayıp sinirlerime hakim olmayı denedim dedim. Ve sonra tam kafam biraz rahat etmişken o da tekrar sallandı. Hem de son derece tuhaf ve hasta edici bir şekilde. Kendimi kandırarak sağladığım geçici huzuru bir anda kaybetmiştim. Aman Tanrım diye fısıldadım ve sonra cesaretimi toplamaya çalışarak seslendim. Bam of Tanrı aşkına geç şunu. O karanlığın içinde yüksek sesle konuşmanın ne kadar çaba gerektirdiğini tahmin edemezsiniz. Ve konuşup kendi sesimi duyduğumda bir kez daha sinirlerim bozuldu. O kadar boş, o kadar soğuktu ki. Ve her nasılsa o da buna inanılmaz derecede büyükmüş gibi geldi. İçinde bulunduğum durumu anlatmak için doğru sözcükleri bulamıyorum. Kendimi ne kadar berbat hissettiğimi tam olarak anlayabilmenizi isterdim. Ve Baimov tek bir söz bile etmedi ama soğuduğunu duyabiliyordum. Eskisine göre biraz daha rahat nefes oluyordu ama hala acı içindeydi. Odadaki sarsıntı kesilmişti ve bunu bir sessizlik spazmı takip ediyordu. Ayağa kalkıp Baumhof'un oturduğu sandalyeye doğru adım atmam gerektiği hissine kapılmıştım. Bu benim görevimdi ama yapamadım. Her nedense Baumhof'a dokunmak istemiyordum. O anda Baumhof'a dokunmaktan korktuğumun farkında değildim. Bunu şimdi anlıyorum. Ve sonra sarsıntı yeniden başladı. Oturduğum sandalyeden kaymaya başladığımı hissettim. Kayıp düşmemek için bacaklarımı öne doğru uzutup Ayaklarımı açarak alıya bastım Korktum demek Durumu anlatmak için yeterli olmaz Dehşete düşmüştüm Ve birdenbire çok tuhaf bir şekilde rahatladım Aklıma bir şey gelmişti Bir şey hatırlamıştım Bu tek bir satırdı Ater Demir ve türlü maddelerin ruhu Bu arkadaşlığımızın ilk dönemlerinde titreşimlerle ilgili verdiği sıra dışı konferansın metnindendi. Formüle ettiği önermeye göre embriyonda madde kapalı bir yörüngede dönen belli bir yere sınırlanmış titreşimdi. Bu birinci derece sınırlanmış titreşimler hayal edilemeyecek kadar küçüktü. Ama bir takım koşullar sağlandığında bu titreşimler birbirleriyle birleşip büyüklük ve şekilleri anca tahmin edilebilen ikinci derece titreşimleri oluşturabiliyordu. Bu titreşimler bileşimlerini alt üst edecek ya da enerjilerini başka yöne çevirecek bir olay gerçekleşmediği sürece yeni şeklini koruyordu. Titreşimlerin bileşimini kısmen hareket alanlarını kapsayan kapalı yörüngenin dışındaki durgun aterin süre durumu belirliyordu ve birinci derece sınırlanmış titreşimlerin bu tür bileşimi maddeden ne az ne de fazlaydı. Ve sonra beni en fazla etkileyen şeyi söylemişti. Demişti ki eğer aterde yeterli derecede enerjiye sahip bir titreşim üretmek mümkün olsaydı maddenin titreşimini alt üst etmek ya da karıştırmak da mümkün olurdu. Şöyle ki elinde aterde yeterli derecede enerjiye sahip bir titreşim yaratabilecek bir makinesi olursa sadece dünyayı değil bütün kainatı birbirine katıp yok edebilirdi ki... Eğer gerçekten mevcutsa ve madde, maddesel biçimindeyse cennet ve cehennem de buna dahildi. Şimdi gebelikten ve Baumhoff'un hayal gücünden etkilenmiş bir şekilde ona nasıl baktığımı hatırlıyorum. Ve onun geçmişte anlattıkları cesaretimi toplamama yardım etmek üzere bana geri dönmüştü. Baumhoff'un üretmiş olduğu ater karışıklığı yakındaki maddelerin titreşim düzenini bozulacak derecede yeterli enerjiye sahip olamaz mıydı? Ve böylece evin çevresindeki toprakta küçük bir sarsıntı yaratarak evin sallanmasına yol açması mümkün müydü? Ve sonra aklıma bu düşünce gelmişken beynimde bir diğeri ve daha önemlisi uyanı verdi. Aman tanrım dedim, yüksek sesle odanın karanlığına. Bu çarmıhla ilgili bir sırrı daha açıklıyordu. İsa'nın İsa ızdırabı nedeniyle atarda oluşan karışıklık çarmıhın çevresindeki maddelerin titreşimlerini bozarak küçük bir depreme yol açmıştı. Bu deprem mezarları açtı ve muhtemelen onu tutan destekleri etkileyerek perdeyi yırttı. Ve elbette deprem İsa'yı küçümseyenlerin ısrarla söylediği gibi bir neden değil bir etkiydi. Balmof diye seslendim. Bamof bir şeyi daha konutladım. Bamof bana cevap ver iyi misin? Bamof karanlığın içinden sert ve ani bir cevap verdi. Ama cevabı bana değildi. Tanrım dedi. Tanrım. Sesi bana tam bir zihinsel ızdırabın çığlığı gibi gelmişti. Acı çekiyordu. Yaşamakta olduğu şey insanın çektiği ızdırapla birebirdi. Bamof diye bağırdım. Ve kendimi ayağa kalkmaya zorladım. Orada oturmuş sarsılırken sandalyesinin tangırdadığını işittim. Bağmov odada yine sıra dışı bir sarsıntı oldu. Ve evin ahşap kısımlarının gıcırdadığını duydum. Karanlıkta bir şey yere düşüp paramparça oldu. Bağmov'un acı dolu solukları canımı acıtıyordu. Ama orada durdum. Yanına gitmeye cesaret edemiyordum. İşte o zaman ondan korktuğumu anladım. İçinde bulunduğum durumdan korkuyordum. Ya da ne olduğunu bilmediğim başka bir şeyden. Ama o Bağmov'dan veci şekilde korkuyordum diye başladım ama birdenbire onunla konuşmak bile korkuttu beni ve hareket edemedim. Tuhaf bir şekilde akla durgunluk veren acı dolu bir sesle bağırdı. Eloy Eloy lama sabah tahçini ama son söz ağzından çıkarken çektiği ölümcül hipnotik acıyla sinir bozucu bir dehşet çığlığına Ve birdenbire Baumhof'un sandalyesinden gelen korkunç alaycı bir ses odada gürledi. Eloy, Eloy, lama sabah day. Hani anlıyorsunuz değil mi? Ses kesinlikle Baumhof'un sesi değildi. Çaresizlik yoktu bu seste. Akıl almaz bir hayvansızlık, canavarca bir şey vardı. Bunu takip eden sessizlikte korkudan kas katı kesilmiş bir halde dururken artık solumadığını biliyordum. O da tamamen sessizdi. Bu dünyadaki en korkunç ve en sessiz yerdi. Sonra aniden yerimden fırladım. Ayağım bir yere muhtemelen göremediğim halının köşesine takıldı ve yüzüstü yere yuvarlandım. Bundan sonrasını hatırlamıyorum. Uzun bir süre en azından birkaç saat boyunca yerde baygın yatmış olmalıyım. Kendime geldiğimde başım feci şekilde ağrıyordu. Ama karanlık dağılmıştı. Uzandığım yerde Yan döndüğümde Bağmof'u gördüm ve gördüğüm manzara karşısında Başımdaki acıyı bile unutuverdim Bana doğru öne inmişti Gözleri kocaman açık ama donuktu Yüzü aşırı derecede şişmişti Ve her nasılsa Görünüşünde hayvani bir şey vardı Ölmüştü ve Sandalyenin arkasından beline doladığı kemer Benim üstüme düşmesini engellemişti dili ağzının kenarından dışarı çıkmıştı. Nasıl göründüğünü daima hatırlayacağım. Bir adamdan çok yarı insan, yarı hayvan, bir yaratık gibi alaycı gözlerle bakıyordu. Yerde geri geri sürünerek ondan uzaklaşırken gözlerimi bir an bile üzerinden ayırmadım. Sonra da kapının diğer tarafına geçip kapıyı üstüme kapadım. Elbette daha sonra kendimi ağzı olsa toparlayıp Baumhoff'un yanına döndüm ve onun için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Herbette Baumhoff açıkça görüldüğü üzere kalp yetmezliğinden ölmüştü. Hiçbir aklı başında jüri üyesine sıra dışı bir hipnoz halinde savunmasız kalan Baumhoff'un içine bir tür İsa taklidi canavarın girdiğini söyleyecek kadar aptal değilim. Mantıklı bir adam olma konusunda kendime fazlasıyla da saygı duyduğum için bu tür bir iddiayı ciddiyetle öne süremezdim. Of! Alay eder gibi konuştuğumun farkındayım ama de ve tüm dünyayla dalga geçmekten başka ne yapabilirim ki? Hele ne düşündüğümü gizliden de olsa kendime bile itiraf edemezken. Şüphesiz bağım of kalp yetmezliğinden gitti ve geri kalanına gelince inanmaya ne kadar şartlanmıştım, ne kadar hipnotiz olmuştum, ne kadar gerçekti bilemiyorum. Sadece karşımdaki duvarın dibinde raftan düşmüş olan güzel bir Venedik, kristalinin tuzlu buz, buz olmuş parçaları vardı. Oda sallandığında bir şeyin düştüğünü duydum demiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? O zaman oda kesinlikle sallandı. Of daha fazla düşünmemediğim yoksa kafayı yiyeceğim. Gazetelerin bahsettiği patlayıcıya gelince evet bu Baumhof'un patlayıcısı. O zaman her şey gerçek gibi görünüyor. Patlamadan sonra Berlin'de de karanlık oldu. Bu şüphe götürmez. Hükümetin tek bildiği Bağmov formülünün mümkün olan en kısa sürede en çok gazı üretebiliyor olması. Kısaca onlar için bu formül ideal bir patlayıcı. Öyle de ama tahminimce her zaman söylediğim ve tecrübe ettiğim gibi Bağmov patlayıcısı savaşın her iki tarafında da beklenen ilgi ve heyecanı yaratmayacak. Çünkü bir patlayıcı olarak hareket ve davranış biçiminin tuhaflığı nedeniyle tarafların arayacağı türden nitelikler taşımıyor. Belki bu gizli bir lütuftur. Baumhoff'un teorilerinin maddeyi bozabilme ihtimali ve dünyaya yapabilecekleri düşünülürse kesinlikle bir lütuf. Bazen düşünüyorum da aslında olayın sonunda gerçekleşen korkunç şeyin normal bir açıklaması olabilir. Belki deneyin neden olduğu muazzam atar damar basıncı sonucunda Baumhoff'un beynindeki bir damar kopmuştur. Ve duymuş olduğum ses alay, korkunç ifade ve bakış, akli dengesini ittirmiş bir beynin doğal eğriliğinin aniden patlak veren ifadesi olabilir. Zihindeki bu karmaşık durum genellikle insanın normal durumunun tam tersi bir karakter ortaya çıkarıp sergiler. Ve şundan eminim ki Zamallı Bağmov'un normal dini eğilimi İsa'ya yüce bir hürmet ve sadakat yönündeydi. Bunun yanında bu açıklamayı destekleyen bir diğer kanıt da şu. Pek çok kez gözlemlediğim üzere akli dengesini yitirerek kriz geçiren bir insanın sesi olağanüstü şekilde değişiyor. Ve genellikle çok itici, korkutucu, gaddar adeta insanlık dışı bir özelliğe bürünüyor. Bu açıklama, açıklamanın yaşadığım havaya uygun olduğunu düşünmeye çalışıyorum. Ama o odayı asla unutamam asla.